Esselamu Aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle beraber merhameti konuşmaya, gündemimize almaya çalışacağız. Ali İmran Suresinin 159. ayetiyle başlayalım. Bakın mealen bize ne anlatıyor. Sonra inşallah yayınımıza devam edelim. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın... Onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Değerli kardeşlerim, Bugün sizlerle beraber, Merhameti daha iyi anlayalım diye, Çokça örnek vermek istiyorum. Eserlerimizde bununla ilgili, Yeteri kadar zaten örnek mevcut. Daha sonrasında, Merhametin tanımı zaten kendi kendini ortaya çıkacak. Bugün, merhametsizce yapılan işleri gördüğümüzde yüreğimiz ne kadar inciniyor. Bir kediye karşı veya bir insana karşı, bir ağaca karşı merhametsizliğin ne kadar geniş bir perspektif açısı olduğunu görüyoruz. Bugün bombalanan ülkelerin o mazlum haklarına baktığınız zaman karşısındaki insanın ne kadar merhametsiz olduğunu, o zihniyetin hangi durumda olduğunu görmek oldukça kolay. Ve bu üzücü haberleri aldığımızda, kendimize bazen şükretmiyor muyuz? Ya Rabbi sana şükürler olsun, şu merhameti verdin, ne olur merhametsizlerden eyleme diye, dua etmiyor muyuz? Amin. Çok ama çok ihtiyacımız var merhameti. Yuva kuruluyor. Yuvaların içerisinde, kavgalar, dövüşler, ayrılıklar, fitneler, El alem ne dedi cümleleri. Bunların temeline bakıyorsunuz. Yine eş seçerken aramamız gereken ama maalesef listemizde yer almayan ihtiyaç listesi nasıl pazara giderken şöyle bir yazarız bir tarafa unutmayalım diye. Eş seçerken de o listemizde yer almayan tercihlerimizde bulunmayan merhamet yüzünden oluyor her şey. Merhametli olan bir insan. Nasıl dövebilir? Merhametli olan bir insan nasıl sövebilir? Merhametli olan bir insan nasıl kazancını haram yollarda çoluğunun çocuğun rızkını değerlendirebilir? Merhametsiz olan insanlar kedilere tekme atar, gözlerini oyar. Merhametsiz olan insanlar daha fazla insanın ölmesi için çoluk çocuğun, kadının, mazlumun yüreklerini deşmek için uğraşırlar. Merhamet. Ne güzel bir şeydir. İşte o örnekleri geçelim şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep validemiz. Dünyalar tatlısı evladı var. Ama evladı can çekişiyor. Dünyadan ayrılmak üzere. Bir haberci oluyor. Ne olur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleyin. Oğlum çok hasta. Bize kadar gelsin. Bu haber ulaşıyor efendimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alan da veren de Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin ve ecrini Allahu Teala'dan beklesin. Buyuruyor, kızına selam yolluyor. Bu haber Zeynep validemize ulaştı. Tekrar ne olur, mutlaka gelsin diye ısrar etti. Bu defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızının bu isteği karşısında yanına birkaç sahabe efendimizi aldı ve kızının evine gitti. Torununu getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucağına aldı. Küçücük yavru zor nefes alıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torununu o şekilde gördükten sonra mübarek gözlerinden yaşlar boşandı. Ortalığı hüzün kapladı. Saad bin Ubade radıyallahu an bu olaya şahit olmuştu. Merak etti. Ey Allah'ın resulü dedi. Siz ağlıyorsunuz. Bu ne haldir? Bu Allah'ın kullarının kalbine koymuş olduğu merhamet duygusudur buyurdu. Merhamet. <Gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üzücü veya hüzünlendirici olaylarla karşılaştı mı karşılaştı. O da insandı. İnsanların en şereflisiydi. Ama en nihayetinde bir kul ve imtihana tabi tutulan insandı. O kadar çok örnekler var ki, ağlamak rahmetten ama nasıl bir ağlamak bir hüzün verici olayla karşılaşıldı? Kesinlikle isyan etmeden, dizleri dövmeden, dövünmeden, çığlık atmadan ağlamak rahmettendir. Bunu da kendi hayatından öğreniyoruz. Buna benzer birkaç örnek daha var. Mesela çocukluğundan beri kendi yanında tedrisatında yetişmiş Enes Radıyallahu An’ anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir gün ruhunu teslim etmek üzere olan oğlu İbrahim'in yanına girdi. Gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Abdurrahman bin Af radıyallahu an görünce, ''Ey Allah'ın Resulü, siz de mi ağlıyorsunuz?'' deyince, ''Ey Affın oğlu, bu gördüğün gözyaşları, rahmet ve şefkatin eseridir.'' cevabını verdi. Sonra da hepimize bir örnek olarak gönderilmiş sallallahu aleyhi ve sellem, yine bu konuda ne yapmamızı da haliyle işaret etti. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir, biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz. Ey İbrahim seni kaybetmekten dolayı gerçekten üzgünüz buyurdu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yine yanında sahabe efendilerimiz varken hasta olan Sa'd bin Ubade radiyallahu anh'ı ziyaret ettiler. Sa'd radiyallahu anh'ın durumu ağırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada da gözyaşı döktü. Sahabesinin, dostunun o halini görünce. Yine onun ağladığını gören sahabiler de ağlamaya başladılar. Bunun üzerine bir müddet sessizlik hakim oldu. Sonra buyuruldu ki, Bilmez misiniz, gerçekten Allah gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle kişiye azap etmez. Fakat mübarek dilini işaret ettiler, bunun yüzünden azap eder veya bağışlar. Yani biz bunu nasıl anlayalım? Bazen insanın ağlama ihtiyacı oluyor. Gerçekten bir ihtiyaç haline geliyor. Tabii bu uzun uzadıya sürüyorsa, artık bizim gündelik işlerimizi yapamama durumuna getiriyorsa ve isyana ağzımızdan çıkacak sözlem, söylemlere, o sözcüklere tesür ediyorsa bunlarda sıkıntı var. Ama onun dışında ister istemez alıyoruz. Burada şu konunun da altını çizelim. Bizim en önemli örneğimiz her hareketiyle, her haliyle, mübarek dilinden çıkan her cümlesiyle örneğimiz kimdir? Kur'an-ı Kerim'in tabiri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu konuda da her bir insana, özellikle ağlamamak üzere yetiştirilen erkeklere bir mesaj var burada. Erkek adam ağlamaz diyenlere çok önemli bir tokat var burada. İnsan ağlar, hüzünlenir. Çünkü insan bir taş değildir. Taş bile belli bir zamandan sonra bir basınca maruz kaldığı zaman çatlar un ufak olur. Kaldı ki biz et ve kemikten, duygulardan müteşekkiliz. Bir insanın ağlamıyor olması ayrıdır. Kalabalık yerlerde hiç ağlamamış olması ayrıdır. Çünkü Müslümanların gönlü yumuşaktır, mahsumdur. Bugünkü şu dinlediğiniz hadisi şerife kadar, Belki böyle yanlış bir bilgiyle sizde büyüdünüz, büyütüldüğünüz bir erkek olarak erkek adamı alamazmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden daha güzel, daha güçlü, daha örnek olan bir erkek var mıdır? Yoktur. Ve aman evladım duygularını belli etme. Sakın böyle böyle davranma. Yoksa seni alt ederler. Küçük görürler seni. Güvenmezler. Hep dik olacaksın, şöyle olacaksın diye erkek çocuklarını yetiştirmeyelim. Güçlü olmak ayrıdır. Duygulu olmak ve o duygularını belli etmeme üzerine yetiştirilmek ayrıdır ki bunlar da tehlikelidir. Bir gün Ayşe radiyallahu anha annemiz anlatıyor olan bir durumu. Çölde yaşayanlardan birileri gelmiş onlara bedevi deniyor. Konar, göçer şekilde yaşayan insanlar mevsime göre bir yerden bir yere gidiyorlar. Hayvanlarıyla beraber, aileleriyle beraber çadırlar kuruyorlar, oralarda yaşıyorlar, çöllerde. O bedevilerden bir grup gelmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti üzerine birçok yerden insanlar geliyor. Onlar geldikten sonra bir olayla karşılaşıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yavrularını alınlarından öpüyor, saçlarını arıyor vesaire siz çocukları öpüyor musunuz? diye şaşırıp soruyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurunca diyor ki bedeviler fakat biz Allah'a yemin ederiz ki hiçbir evladımızı öpmüyoruz. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah celle celaluhu sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapabilirim ki buyurdu. Yani bunun bir hastalık olduğunu izah buyurdu. Bir insanın merhametinden dolayı küçücük bebeklere, yavrularına, akrabalarının yavrularına, iki yaşında, üç yaşında nasıl merhamet etmez, nasıl sevmez değil mi? Şimdi demek ki hayatın her anı, hepimiz düşünelim bunu, hayatımızın her anı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o emrettiği ve tavsiye buyurduğu bu merhamete şahitlik eden siyerleri okuduğumuz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i daha iyi anlamıyor muyuz? Değil mi? Kendisine tanıdıkça bir şeyler öğreneceğiz. Bugüne kadar kendisini anlatan sohbetler dinlemediysek, eserleri okumadıysak, bilgi sahibi olmadıysak nasıl bilgileneceğiz? Seven, sevdiği hakkında bilgiler toplar. Bugün karı koca arasında da böyledir. Hele hele nişan döneminde insanların yeni nikah yapmışlar diyelim. Bir hafta sonra düğünler olacak. Nasıl böyle düşünürler? Hangi yemekten hoşlanır? Efendim hangi kıyafetin tercih eder? Hangi işte renktir, şudur budur? Bunları ezberlemeye çalışır. Çünkü insan sevdiğiyle beraber yaşam sürecek, onu örnek alacak, onunla ilgili bilgiler toplayacaktır. Bu herkes için geçerlidir. E peki biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hiç tanımadan, araştırmadan, öğrenmeden, siyerleri e, aklımızın ucuna bile geçirmeden nasıl sevdiğimizi iddia edeceğiz. Kendinin hayatına baktığımız zaman, hep bu örnekler var. Hayvanlara ayrı, bitkilere ayrı, fakirlere ayrı, yoksullara ayrı, yetimlere apayrı bir hayat bakış açısı. Biz Allahu Teala'nın rahmet ve merhametini de anlamak zorundayız. Bakın, bizde küçücük bir cüz var sadece. Kızınıza, oğlunuza nasıl davranıyorsunuz? Küçücük kedilere, kuşlara nasıl gönlünüz Böyle yumuşacık oluyor değil mi? Bir çocuk ağladığı zaman mesela veya bir hediye istedi, küçük bir şey istedi, sakızdır, bisküvidir. Onun o gözyaşını gördüğünüz zaman nasıl etkileniyorsunuz? Hele hele anneler. Bakın anneler. Erkeklerde bile böyleyken annelerde acaba nasıl? İşte o ilk okuduğum meal vardı ya Ali İmran suresi. Biraz zaman geçti tekrarlayalım. Ne buyuruyor? 159. ayette. Allah Celle Celaluhu Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Öyle bir durum var ki, yüz parça merhamet anlatılır. Hadisi şeriflerde geçer. Yani Allahu Teala'nın merhametini yüz parçaya ayırmış. 99 parçası kendi yanında. Bir parçası yeryüzüne inmiş. İşte bu bir tane, yüzde bir cüz olan o parça rahmet nereye peki gitmiş? Hayvanlara ayrı, annelere, babalara yani canlılara dağıtılıyor. Hepsini toplasanız yüzde bir. İşte o küçücük bir parça rahmet sebebiyle biz, İnsanlar, hayvanlar merhamet ediyoruz. Ve bir örnek verilir. Buhari ve Müslim'de de geçer. Bir hayvan yavrusunu emzirirken bir zarar veririm bir şey olur diye ayağını kaldırarak onu ezmeyeyim diye emzirir. Bunu köyde çok defa görmüşümdür. Siz de görmüşsünüzdür zannediyorum. Kocaman hayvanlar yavrularını emzirirken böyle o kadar nazik bir hal alıyorlar ki işte bu da rahmettendir buyruluyor. Allahu Teala'nın Subhanehu ve Teala rahmet ve merhametini düşünmek gerek. Peki biz bu rahmetten istifade etmek istiyorsak ve bugün gibi en çok muhtaç olduğumuz anlarda o rahmet meltemlerini ardımızda hissetmeyi arzuluyorsak, biz de başka varlıklara, yarattığı diğerlerine karşı merhametli olacağız. Merhamet edersek, merhamete uğrayacağımızı ümit ederiz. Diğer varlıklara, yani insanların dışında, hayvanlara, bitkilere iyi davranırsak, bize karşı iyi davranılacağını ümit ederiz. Lütfen şöyle düşünün biliyorsunuz iyiliklerimiz misliyle mükafat buluyor ümmeti Muhammed olduğumuz için sallallahu aleyhi ve sellem kötülüklerimiz on ile çarpılıyor deseydim size bu nasıl bir imtihan olurdu tekrar ediyorum. Şimdi iyiliklerimiz onla çarpılıyor biliyorsunuz kötülüklerimiz birebir yazılıyor tam tersi olsaydı. Yani eğer Rabbimiz Celle Celaluhu bir kötülük yaptık onu on katı yazılsa bir iyilik yaptık o da bir derece olsaydı ne kadar bizim için felaket olurdu. Acaba halimiz ne olurdu bu durumda hangimiz sırattan geçmeyi ümit edebilirdik hangimiz azaptan kurtulabilirdik her kötülüğümüz zaten birbirine denk değil kat kat kat kat fazla kötülük var. Bir de onlarla çarpılsa. Ama ne yaptı Allahu Teala? Her yaptığımız iyiliği inşallah onla çarptırdı. Kötülüklerimizi de kendisiyle. Ve bazen de yaptığımız iyilikler kötülükleri silebildi. Böyle olmasaydı ne olurdu? Bu bile bu durum bile ne kadar merhametli Rabbimiz Celle Celaluhu'nun olduğunu bize açıklama ya kafidir. Allah-u Teala'nın rahmeti, gazabını geçmiştir. Kardeşlerim, bir defasında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğunu arayan bir anneyi görüyor. Esirler getirilmiş savaştan sonra, tabi her taraf her yerde kalabalık var, Çocuklar anne diye bağırıyor, anneler evladım diyor göremiyorlar birbirlerini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadıncağızı görüyor. Her çocuğu yanına gidiyor, kucaklıyor, göğsüne basıyor, bir o tarafa gidiyor, bu, bir, bu tarafa gidiyor. Etraftaki insanlar da o kadına bakınca çıldırmış bir şekilde böyle o kadını işaret ettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Siz, şu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz? Yani bu kadar, kendi çocuğunu ararken diğer çocuklara sarılıp öpen, onlarla özlemini gideren bir annenin, kendi evladını ateşe atacağına ihtimal verir misiniz? Yani düşünür müsünüz? Sahabe efendilerimiz diyorlar ki, Böyle bize sual edilince efendim hayır hayır asla atmaz dedik. Bunun üzerine buyurdu ki işte Allahu Teala kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir. Zümer suresinin 53. ayetinde bu durum şöyle anlatılır. De ki: Ey nefislerine karşı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 Yapmamız gerekenleri iptal etmemeli, yapabileceğimiz her şeyi denemeli, hayır namına, af dilemeli, hayırlı ameller yapmayı düşünmeliyiz. Ama bunların dışında da sonumuzu Allahu Teala'nın belirleyeceğini unutmamalıyız. Yani biz insanlar ibadetlerimizle cenneti kazanmıyoruz. Allahu Teala'nın dilemesiyle, Onun rahmetiyle oluyor. Ben geceleri bu kadar namaz kılıyorum. Bu kadar sadaka verdim. Bu kadar insana Kur'an-ı Kerim öğrettim. İyiliklerim oldukça fazla dilden dile dolaşıyor. Ben o zaman cennetteyim diyemiyoruz. Yine rahmet gerekiyor bize. Peki biz Allahu Teala'nın rahmetine gark olmak, ulaşabilmek için inşallah kimlere nasıl davranmalıyız? Bazı bölümlere bunu ayırdım konu bütün olsun diye iyi anlaşılsın diye. Elbette ki bunun örneğini de bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aktaracak şimdi. Kimlere merhamet etmeliyiz? Allahu Teala'nın merhametini kazanmak için ne yapmalıyız? 1. Anne ve babalardan başlayalım. Şüphesiz bir Müslümanın İnsanlar için de rahmet ve merhamet etmesi gereken en öncelikli kişiler, onun anne ve babasıdır. Anne-babalar, şu üç günlük dünyada, çocukları için ellerinden gelen her türlü iyiliği yapan ve bu noktada asla geri, adam, e, geri adım atmayan insanlar. Kendi halinizi bir görün, bir düşünün, bir de şunu mukayes edin. Anne-baba olmadan önce, kendi anne ve babanızı hiç hatırlıyor muydunuz? Acaba nasıl davrandım anne ve babama diye. Ne zaman insanın başına geldi? Vay be. Demek ki benim kızım, oğlum beni nasıl şu anda unufak ettiler, kalbimi kırdılar. Ben de anne ve babama böyle mi davrandım veya çocuğunuz hasta oldu, doktora götürdünüz. Maddi olarak Yetişemediğiniz yerler oldu, onun kaprislerine, hal hareketlerine tahammül etmeye çalıştınız. O zaman anne ve babayı hatırladık değil mi? İşte anne ve babamız bizim için merhamet ve tabii rahmetten bahsediyorsak en önde geliyor. Uykularını kaçıran anneler, babalar. Rahatlarını terk eden, mallarını gerektiği zaman terk eden yani malını harcayan feda ehli, anne ve babalar. Şimdi böylesine iyilik yapan anne ve babaya, iyilikten başka bir şey, taktik olabilir mi? Bunun başka bir yolu var mı? Yok. İyiliğin karşılığı sadece iyiliktir. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu, bu fedakarlıklarını en iyi bilen olduğu için, evlatların da anne ve babalarına böyle davranmalarını emretmiştir. İsra suresinin,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 Kur'an-ı Kerim'de geçen bir emirdir. Bir ayet. İsra Suresi 24. ayet okuduk. Mealen. Nasıl dua etmemiz gerektiğini de kelimesi kelimesine Allahu Teala bize anlatıyor. Biz de gelin anne ve babalarımıza öyle dua edelim. Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi sen de onlara öyle rahmet et. Amin. Anne babaya yardımcı olmak, merhametle davranmak, hem insanın kalbi için oldukça güzel bir rahatlama vesilesi, ama aynı zamanda Allahu Teala'nın yardımını getiren bir husus olmuş. Çok uzun bir kıssa vardır, hadisi şerifte geçer üç mağara arkadaşı daha önceki programlarda aktarmıştım. Şimdi çok fazla vakit olmadığı için ona geçmeyeceğim. Ama o mağaraya sıkışan büyük bir kaya sıkıştırmış o mağaradan çıkmaları gerekiyor. Ölümle burun buruna gelmişler. Demişler ki biz bunu açamayacağız bu kayayı. Burada ölüp gideceğiz. Dua edelim. Demiş ki bir tanesi Allah rızası için yaptığımız hiç içine başka dünyevi bir şey katmadığımız bir şey varsa, onu aracı kılalım. Yani dua edelim, düşünelim biraz, hepimiz bir şey söyleyelim. Birisi anne ve babası varmış, efendim hastaymış, çok sıkıntılar olmuş, kendi eliyle yedirmiş, içirmiş, hayvanlarını sağmış vesaire. Ya Rabbi demiş, ben bunu o yaptığım işi, Sırf senin rızan için yaptıysam ne olur bizi kurtar deyince kaya biraz aralanmış. Ötekisinin zinaya bir meyli varmış zamanında. Allah rızası için terk etmiş kaya biraz daha aralanmış. Üçüncü adam da o mağaradaki işçilerinin hakkıyla ilgili bir imtihana tabi tutulmuş. O da sırf Allah rızası için efendim kendi malından feragat etmiş. Ve kaya açılmış. Yani Allah rızası için yapılan şeylerin başında bu örnekte de o mağara örneğinde yine aynı şeye geliyoruz. Anne ve babaya yapılan iyilikler var kardeşim. Bir Allah dostu diyor ki eğer Allah'ın rıza ve rahmetini istiyorsan durma hemen anne ve babana iyilik etmeye koş. Peki anne ve babam bana kötülük söylüyorlar içki içmemi söylüyorlar. Örtünüyorsam eğer dışarıda örtünmeyeceksin diyorlar. Veya beni hırsızlık yapma yetiyorlar. Fuhuşu emrediyorlar. Bunlara uyumlayacak. Yani Allahu Teala'nın emir buyurduklarının dışında haram olmayan isteklerine tamam denecek. Veya maddi durumunuz yoktur. Bir şey almanız gerekmektedir. Siz efendim klima istedi mesela anneniz. İyi kötü bir klima aldınız. ''Hayır, daha iyisini al.'' dedi. ''Eğer maddi durumunuz varsa, daha iyisini de almanız gerekiyor.'' Yani anne-baba, hakkının ne kadar önemli olduğunu izah etmeye çalışıyor. Anne-babalarımızdan bir tanesi veya ikisi vefat etmişlerse, onlar için de rahmet temennisinde bulunmak ve onlara merhamet kapsamında, o az önce bahsettim ya, bir dua var demiştik, o dua etmek zorundayız. Rahmetli de olsa, Hayatta da olsa. Kardeşlerim, Bazı Müslümanların merhamet duygularının galayağına gelerek, Şirk ehli ebeveynlerine dua etmeye kalkışmaları da yasaklanmıştır. Yanlış bir merhamet eseridir bu da. Bunun örneklerini, Tabi bugünlerde görmek oldukça zor, Ama mesela müşrik, Anne ve babası olan sahabe, Efendilerimizin bu durumlarını görüyoruz. Hatta cephede karşı karşıya gelmişler. Anne ve babası sonuçta et tırnak elbette ayrı bir duygu yoğunluğu ama kafir olarak öldüğü kesinleşmiş, iman etmeden ölmüş insanlara da dua etmemek gerekiyor imiş. Onu da sizlerle paylaşalım. Neden? Bunu haşa bir yorum olarak eklemedim. Tevbe suresi bunu gerektiriyor. Tevbe suresinin 113. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Bu olayı uzatmak istemiyorum ama kısaca söyleyeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en merhametli insandı. Dolayısıyla akrabalarının da Müslüman olmasını istiyordu. Hatta çok defa gitti. Ne olur Müslüman ol, ne olur Müslüman ol. Olmadılar. Kendisi de ısrar etti. Söz veriyorum dedi. Sen Müslüman olana kadar... Afa uğrayana kadar şöyle dua edeceğim vesaire deyince bu sure inzal buyuruldu yani indi tevbe suresi cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere bu bilgiyi de vermiş olalım anne ve babalara merhamet kanatlarımızı geleceğiz Bakım evlerine yollamayacağız. Dokuz tane on tane evlada bakan bir anne veya baba zamanı geliyor. O dokuz on evladı bir olup o yaşlı bir eli bastonlu teyzeye veya dedeye bakamıyor işte. Allahu Teala hayırlı insanlardan eylesin ve hayırlı insanlarla bizleri evlatlarımızı Müslümanları karşılaştırsın amin. Afrika'daki durumu görüyorsunuz. Açlıktan yerdeki o bizim burun kıvırdığımız, çöpe attığımız pirinç tanelerini yiyor evlatlarımız, kardeşlerimiz. Ya. Onların da anneleri, babaları var. Merhamet öyle güzeldir ki bazen tabii dünyada enayi gibi görünürsünüz. Size öyle söylerler. Boş verin ne söylerse söylesin. İnsanoğlu bugün över, yarın söver. Ya bana ne Afrika'dan? Of komşusu açmış tabi. Hayır, sen Müslümansın. Bırak dünyada öyle desinler sana. Çok yufka yürekliğimizin de, çok merhametliğimizin de, sanki kötü gibi gösteriliyor bugün de. Siz anne ve babanıza ne olur, katlanmaya çalışın. Dua edin. Belki siz yarın annenizden daha beter... Daha huysuz bir olacaksınız. O yüzden değerli dinleyenlerim mutlaka ve mutlaka biz Allahu Teala'nın yolundan gidelim. İkinci sırada anne ve babalardan sonra merhametli olmamız gerekenlerden bir tanesi grup olarak eş ve çocuklar. Eş ve çocuklarımız bizim en yakınlarımız eşimiz aynı yastığa baş koyduğumuz, anne ve babamızdan bile sakladığımız her şeyi aşikar önüne döktüğümüz, hasta olduğumuz zaman birçok insanın bile yapamayacağı şeyleri yaptıran merhamet timsali o yuvamızın iki ferdi. Karı koca ve çocuklarımız. Unutmamamız lazım ki İnsanın kendi çoluk çocuğuna merhametle muamele etmesi, cehennem ateşinden koruyan ve cennete girmesini sağlayan en önemli hususlardan bir tanesi. Onlara göstereceğimiz şefkat ve merhamet nedeniyle Allahu Teala'nın bizleri cehennemden azat etmesini ve cennetine girdirmesini ümit ederiz. Şimdi birkaç örnek vereyim size. Ayşe annemiz anlatıyor radiyallahu anha. Sırtına iki çocuğunu almış, yoksul bir kadın geldi. Ona üç hurma verdim. O da çocuklarına bu hurmaları bölüştürdü, birer hurma verdi. Tam öteki hurmayı yemek için ağzına götürmüştü ki, çocukları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da çocuklarına bölüştürdü kadının bu tutumuna hayran kaldım ve yaptığını o olayı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Bunun üzerine şöyle buyurdular. Bu şefkati sebebiyle Allahu Teala o kadına mutlaka cenneti vermiş veya bu sebeple onu cehennemden azat etmiştir. Bizler Anne ve babalardan bahsediyorum. Özellikle erkekler, ailemizin velileriyiz, sorumlularıyız. Bu nedenle onların canlarından, eğitimlerinden, davranışlarından, gidişatlarından, itikatlarından, ahlaklarından ve yaşları henüz tutmuyorsa ibadetlerinden sorumluyuz. Eğer onlara gerekli ilgiyi alakayı gösteremezsek, Allahu Teala bizleri bundan dolayı hesaba çeker ve en zor günde onlar nedeniyle Allah korusun azapla karşı karşıya kalırız. Peki merhamet sadece yedirmek içirmek midir? Kendin alamadığın bir ayakkabı var. Yıllardır yırtık bir ayakkabıyı tamir ede de giyiyorsun ama oğluna kızına yeni bir ayakkabı alıyorsun. Merhamet sadece bu mu? Değil. Merhamet, çocuğunun ahiretini de düşünmek. Örneğin, çocuğum ne okursa okusun, yeter ki meslek sahibi olsun veya şu kadar maaş getirsin. Dünya ile ilgili olmayacak. Ahireti de buna katacağız. Dünyada da, oğlum benim şüpheli olan bir meslek sahibi olmasındansa, bir yerde tenekeleri toplayıp plastik şişeleri toplayıp satması daha iyidir. Onun yani para kazanmanın helal yollarını evvela öğreteceğiz çocuğumuza. Elbette matematiği okuyacak, fen, şu, bu, her şeyi tamam. Ama yavrum ilk önce hayata helal yoldan bakacağız. Allah'ımızın Celle Celaluhu istediği şekilde yaşayacağız. Çalışalım, efendim kurslara gidelim. Geceli gündüzlü böyle bir programımız olsun tamam. Dünyada da bir yere gelelim. Diplomamız olsun. Ama ilk önce kazandığımız o para helal olsun. Mesela. Yani ahlakı da vermemesi lazım. Namaza da kaldırmak böyledir. Oruç tutmasına teşvik de böyledir. Mesela. Akıllı bali olmuş insanlar zaten onlara farz oluyor. Eğer. Tam o dönemleri yani 7-8 dönemleri kaçırdınız. 10 yaşlarından sonra çocuğunuza namazı anlatmaya çalıştığınızda zorluk çekiyorsunuz. Bunu bizler de yaşıyoruz. Bu konuda kritik yaş 6 ve 7 yaşıdır. Tatlı tatlı. Hadi beraber namaz kılalım mı? Biraz oruç tutmaya çalışalım mı gibi özendirmek lazım. Tabi anne ve baba ne kadar namaz kılıyorlarsa özellikle anne ve babalara sesleniyorum. Evde Karı koca beraber namaz kılın. Sizin aynı anda namaz kıldığınızı görsün. Önde koca, arkada hanımı. Güzelce namazdan sonra tespihatını yapsınlar. Çocukları yanlarına alsınlar, sevsinler. Seccadenin üzerindeki o sevişmeleri çocuk hatırlasın. Annem babam hep beni severdi. Demek ki çok mutlu oluyorlar namaz kıldıklarında diye bilinç altına gelsin. Biz böyle örnekler vermeye çalışırsak çocuk o da büyüdüğü zaman hanımına karşı veya kocasına karşı bunları talep edecek isteyecektir. Oruçta da aynı şekilde. O aferin kocaman kızı olduğunu, kocaman adam oldun. Şu da sana ödüldür mesela. Ne kadar büyümüşsün, ne kadar akıllı olmuşsun. Bu sana ne kadar yakışmış gibi övücü sözler söylememiz lazım. Bu da merhametin bir uzantısıdır. Sadece ehli iyalimize yani Sorumluluğu bizde olanlara karşı hediye almak, giydirmek, içirmek, yedirmek, barındırmak değildir. Doğru şekilde onlara yanlışı yanlış demek lazım. anil münker ilk önce evde başlamalı. Kardeşlerim, bazı erkeklerin eşlerini dövdüklerini görüyoruz, darp ettiklerini görüyoruz. Ve bunun sürekli olduğunu görüyoruz. Yani herhangi bir sinirin uç kısmı bir kez daha yapılmamaya söz verildi, şuydu, yanlışlıkla oldu, tekrar gönül kazanıldıdan bahsetmiyorum. Bunu sistematik bir hale getirmiş ve bunu erkeklik olarak görüyor. Bunu da hayatı boyunca sürdürmeyi gaye demişler. İslam'ın böyle bir anlayışı yok. İslam'ın Bizden görmek istediği rahmet anlayışına tıpatıp terstir. Müslüman bırakın eşini dövmeyi, çocuklarını dövmeyi, hastanelik etmeyi. İslam'ın rahmetini yansıtan müspet bir adamdır. Müspet bir kadındır yani mülayim. Dengeli gider. Onu görenler böyle kavgayı, dövüşü, bağırmasını, çağırmasını şiddeti değil, daha çok ...ne kadar merhametli, şefkatli... ...iyi insan diye... ...anarlar. Pozitif enerjilidir... ...Müslüman. Böyle olmalıdır. Bunu açığa vuracağı yerde... ...neresidir böyle insanların? En çok vakit nerede geçiyor? Evimizde geçiyor. Evimizde yatıyoruz, kalkıyoruz, yemek yiyoruz. Rahmeti, merhameti... ...göreceğimiz yer evimizdir. Evet. Kavga olur. Evet. Bazen sesler yükselir. Evet... Ama ısrarlı bir şekilde buna devam etmez Müslüman. Kavgacı olmak başkadır, insanın tartışması, kavga etmesi başkadır. Bunlar birbirinden ayrılan şeyler. O yüzden yeri gelmişken rahmetle, merhametle hiçbir şekilde uyuşmayan şiddet İslam dininde reddedilmiştir. Hatta size başka bir şey söyleyeyim. Bir insana ceza verilir. Mesela işte yüz sopa, rejim birçok ceza vardır zamanında. Bunların niçin olduğu bugünün alimleri tarafından açıklanmış. Caydırıcılık yöntemi için yapılmış. Ama onda bile bazı kurallar var. Mesela taşlama rejim cezası uygulandığı zaman Vay efendim sen işte şöyle bir pis bir adamsın, şöyle kötü bir kadınsın diye hakaret edilmesine izin vermemiş Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Neden? Dünyada yaptığı o hatayı dünyada telafi ediyor Allah'ın izniyle. Dünyada temizleniyor. Ahirete bir şey kalmıyor. Ama sen belki yüzlerce o hatayı işledin, kimse görmedi diye yırttın zannediyorsun. Hayır. Dolayısıyla bakın, savaşta dahi Uyması gereken kurallar var bir insanı öldürürken dahi acı çektirerek onun kişiliğini haysiyetini rencide edecek şeyler bile yasaklanmış bir insanın savaşta öldürürken bakın ondan bahsediyorum böyle bir dinin mensuplarıyız. Sakın kadınlara dokunma sakın şuna dokunma hatta kendi işinde gücünde olan insanlara dokunma bak Osmanlı'da da bu böyle devam etmiş. Zaten Osmanlı'da bu böyle devam etmiş olmasaydı, bugün yüzlerce ülke olmayacak, dünyanın dörtte üçü Osmanlı İmparatorluğundan müteşekkül olacaktı. Eğer merhametten bahsedilmemiş olsaydı. Bugün Amerika'sından, İngiltere'sinden, Almanya'sından, İtalya'sından tutun, birçok ülke, birçok ülke derken, işte Avrupa Birliği'nde de var. Değişik ülkeler. Çin mesela, Rusya. Tarihlerini biraz incelerseniz, bir yarım saat, bir saat bir araştırma yapın. Kaç milyon insanın katledilmesine vesile oldular? Kaç milyon hane söndü? Kaç milyon insan köleleştirildi? Kaç milyon insan zorla efendim tecrit edildi? Mülteci konumuna geldi. Bugün Çin, Bakın Doğu Türkistan'ın adı bile artık duyulmuyor. Doğu Türkistan'da toplama kamplarında yüz binden fazla kadın ve erkek hallerin meçhul şu an nerede oldukları sözüm ona terörist olmasınlar diye alıştırma kampları, tedavi kamplarına alınmışlar. Erkekler, kadınlar kamplarda. Çocuklar nerede biliyor musunuz? O da Çin'in kontrolündeki dinsizleştirildiği yuvalarda on binlerce çocuk anne ve babasından uzakta ve şu an Çin'in o zorba zalim hükümeti tarafından maalesef dinleri değiştiriliyor, dilleri değiştiriliyor, zihinleri değiştiriliyor. Bir örnek sadece vermek istedim. Evlatlardan bahsederken merhamet nereden geliyor, nerelere gidiyor? Ülkelerde bu yönetim biçiminde olmazsa eğer, yönetenler yönetenlerde bu olmazsa işte bakın milyonlarca insanın kemiklerini sızlata sızlata deneyler yapa yapa köleleştirerek, öldürerek, tecavüz ederek, altınlarını mahvederek bu hale getirirler ve bugün bir günde binlerce insan Afrika'da ölüyor açlıktan. Vah vah vah ediyoruz. Peki Afrika dünyanın en geniş yeraltı zenginliklerine sahip değil mi? Evet. Ama parayı onlar görmüyor ki. Sadece ölüyorlar. Ve dünyanın sadece tepkisi ah ve vah. Kardeşlerim, evlatlarımıza ve eşlerimize dikkat etmeliyiz. Onların hakları var bizde. O hakları Mutlaka layıkıyla kullanmalı ve hak sahibine vermeliyiz. İyi davranacağız, davranmaya çalışacağız. Merhamette olacağız. Üçüncü sırada akrabalarımız var. Sıla-i Rahim hemen aklımıza gelsin. Eğer bizimle aynı itikattaysalar, onları din noktasında bilgilendirerek ve İslami şuurla bilinçlendirerek onlara merhametimizi gösterebiliriz. Yine bir sıkıntıları oldu, yardımcı olabiliriz. Veya cenazeleri oldu. Mutlaka eğer imkan varsa gidebiliriz. Evlenecekler. Peki evlilikte bana uymayan, dinime uymayan bir düğün var. Ne yapacağız? Buna gitmek zorunda değilsin. Mesela kadınlı, erkekli, çalgılı, halayların çekildiği bir atmosfer. Gitmek istemiyorsun. Zaten görüşün bunu gerektiriyor. Kibarca söyleyerek yine evlendikten sonra bir hayırlı olsuna gidersin. Yine başka bir mevzu haremlik selamlık. e akrabalarımın hakkı var ama oraya gittiğim zaman hanımla kızımla neyse e, hep aynı sorunu yaşıyorum ne oluyor? Orada biz ayrı odalarda duramıyoruz. Akrabalık hakkı olduğu için de gıkımı çıkarmıyorum bu da yanlış. Söyleyeceğiz telefonda teyzemin oğlu halamın kızı her neyse amca... Ben hanımımla geleceğim, sizi ziyaret etmeye. Şöyle şöyle bulunabilir miyiz? Mahrem, e, ilişkilerde bu böyle oluyor biliyorsunuz. Dikkat etmemiz gereken yerlerde birinci dereceden akrabalar yoksa çok dikkat edeceğiz. İşte akrabalıkta bu çizgilere de dikkat etmek lazım. Kiminle aynı yerde görünebilirim? Kimin elini öpebilirim? Kimle aynı yerde kalabilirim? Bunlar hangi akrabalarım olacağı belli. Çok uzak akrabalar için biliyorsunuz. Dikkat etmekte fayda oluyor. Arkadaşlar, Müslümanmış, kafirmiş, elimizden geldiği kadar maddi manevi yardımlarda bulunmamız bizim sorumluluğumuz. Zor anlarında yanlarında olmamız bizim sorumluluğumuz. Hastalandıklarında elimizden geleni yapmamız bizim sorumluluğumuzdur. Yani benim gibi düşünmüyor. İtikadı bozuk veya Müslüman değil, insani ilişkileri kesinlikle bozmayacağız. Asgari ilişkilerimize indirebiliriz. Kafamız uyuşmuyor, tartışmaya giriyoruz, çok farklı şeyleri düşünüyoruz, bir araya geldiğimiz zaman böyle kavga edecek gibi oluyoruz falan. O zaman en asgari düzeye indireceğiz. Bizden bir şey istedikleri zaman yardımcı olacağız elimizden geldiğince... Hastalıklarını duyduğumuz zaman geçmiş olsun kardeşim. Şudur budur. En asgari düzeyde ama koparmadan devam edeceğiz. Sonra komşular var. Yine rahmetle bakmamız gereken. Bu arada buraya kadar ben neleri anlatmaya çalışıyorum acizane? Allahu Teala'nın rahmetini istiyoruz ya, talep ediyoruz ya. Bunu talep ederken ne yapmamız lazımdı? Dördüncü maddeye geldik. Kimlere... Özellikle rahmetle, merhametle davranmam lazımdı. Komşular. Çok hukukumuz oluyor komşularla. Yani bir insan komşularına, anne babasına, çocuklarına, akrabalarına gösterdiği merhameti onlara da göstermesi gerekiyor. Komşularımız eğer dini yönden bilgileri azsa onlara doğru şeyleri anlatmak yine boynumuzun borcu. Ya yani neyse söylemeyeyim şimdi bu konuda çok yanlışları var hataları var hayır söyleyebilirsiniz kırmadan incitmeden üçe ayırmışlar İslam alimlerimiz neyi komşuluğu hakları yönünden üç hak iki hak ve bir hak demiş bir hakka sahip olan komşular akraba ve müslüman olmayan ehli kitap veya müşrik komşular bunların bir hakkı var komşuluktan ileri gelen yan yana izleyelim tekrar ediyorum Akrabamız da değil ve Müslüman da değiller. Efendim, müşrik de olabilirler. Zamanında böyle değerlendirilmiş. Onların dahi bir hakkı var bizden. İki hakka sahip olan komşular, bunlar akrabalarımız dışında Müslüman komşularımızdır. Bunların komşu ve Müslüman olmaktan kaynaklanan iki çeşit komşulukları var. Ve üç hakka sahip olan komşular. Bunlar hem Müslüman olan komşularınız aynı zamanda akrabanız olduğu için hem komşudan bir, akrabalıktan iki, Müslümanlıktan doğan üç hakkı vardır. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Aile ilde oturduğunuz birinci dereceden akrabanız da buna dahildir. İlla aynı mahallede oturmanıza gerek yok. Bakmakla e, yükümlüyüz, gözetmekle yükümlüyüz arkadaşlar. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurmuştu ya, Cebrail aleyhisselam bana komşuya iyilik etmeyi o kadar çok tavsiye etti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı olacak, mirasçı kılacak zannettim diye. Komşuluk ilişkileri Özellikle apartmanlarda üst taraftan halı silkelemek, peçeteleri atmak, Yüksek sesle müzik dinlemek veya bağıra çağıra konuşmak, çöpleri efendim apartmanda toplamamak gibi birçok şey var. Komşuluk hakkı da oldukça önemlidir. Onlara da merhametli davranmamız gerekiyor. İşçiler mesela, bilmiyorum hiç aklınıza geldi mi merhametle davranmamız gerekenler arasında. Birçoğumuz işçiyiz ama işverenin bu konuda çok dikkatli olması lazım merhametli davranması lazım. Özellikle maaş verirken hangi gün o maaşı vermesi gerekiyorsa ona dikkat edecek. Bu bir haktır. Çalışma ortamları ve fazla çalıştırıp çalıştırmaması veya devlet tarafından verilen bazı haklar var mesela. O hakları gasp etmesi bunlarda haksızlık olur. Allahu Teala'nın yine kendisine sığınıyoruz. Gazabını getiren şeyler olur. Onu da bugün sizlerle beraber paylaşmış olalım. Yine Müslüman Müslüman üzerinde hakları var. O da Allahu Teala'nın merhametine, rahmetine bizi gark edecek inşallah. Bunu da konuşalım. Bizde aynı duygu ve düşünceleri paylaşan, aynı acıları yaşadığımız, aynı yola tabiri caizse baş koyduğumuz, aynı davanın hizmetkarlığını yaptığımız Müslüman kardeşlerimiz kendilerine merhamet etmemiz gereken en değerli ve şerefli insanlardır. Maalesef biz bunun tersini yapıyoruz. Yani e, inançlı insanlar birbirlerini yerip birbirlerinin kuyusunu kazarken, dik durmamız gereken, baş kaldırmamız gereken gayrimüslimlere karşı ve onların izimlerine karşı yağdanlık yapıyoruz. Günümüzde yapılan maalesef bu. Ne demek bu? Daha da konuyu açayım. İyi anlaşılması için Müslüman, Müslümana yumuşak olacak. Düşmanlığını İslam düşmanlarına gösterecek. Biz bunun tam tersini yapıyoruz. O onu eleştiriyor, bu bunu yeriyor, bu onu kafir olarak nitelendiriyor, tekfir ediyor, o dinsiz diyor ötekine. O onun hatalarını buluyor, onun kuyusunu kazıyor ama küfre karşı tek bir vücut olamıyoruz. Bu da bundan kaynaklanıyor. Müslüman kardeşlerimiz kendilerine merhamet etmemiz gereken en değerli, en şerefli insanlardır. Düşünün, İslam kendisi gibi olmayan, yani Müslüman olmayanlara dahi merhametle davranılmasını emreden dindir. Allah indinde tek olan dindir Celle Celaluhu. E kafire karşı böyleyse kardeşine karşı nasıl olacak? Bunu yine ben söylemiyorum. Fetih Suresi'nin 29. ayetini sizlerle paylaşalım. Bakın Allahu Teala Hazretleri ne buyuruyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Onunla beraber iman etmiş olanlarsa kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarındaysa merhametlidirler. Ya neden böyle? Kendilerinden sonra gelen biz Müslümanların da öyle olması gerektiği anlamına geliyor. Çünkü Allahü Teala onlardan razı olmuş, onların hal ve tavırlarını benimsemiş ve insanların ancak onlar gibi olmaları durumunda gerçek manada hidayet ehli kimseler olacağını bildirmiş. Gerçek anlamda Allahu Teala'nın razı olduğu kullardan olabilmek istiyorsak sahabelere üzeneceğiz. Onlar gibi olur muyuz? Birebir olabilir miyiz? Çok zor. Ama onlar gibi, onlara yakın davranışlar sergileyeceğiz. Allahu Teala'nın onlardan hoşnut olduğu davranışlardan bir tanesi de, hiç kuşkuyor ki kendi aralarındaki merhametleridir, şefkatli olmalarıdır. Bunun çok örneği var. Hangi birini anlatalım? Savaş esnasında tam vefat etmek üzereler, Az bir su getirilmiş. Yok sen al, hayır ben almayacağım, hayır sen mi alacaksın? Birbirlerine götürmüşler. Bir et parçası var. Kendinin çok ihtiyacı var. Kaç gündür veya kaç aydır bilemiyorum ev, eve et girmemiş mesela. Kendi evine götürebilir. Helal mi? Helal. Ama ne yapıyor? Diğer gam dediğimiz. Kendi nefsini kardeşine tercih ediyor. Kardeşini kendi nefsine tercih ediyor. Düzeltiyorum. O et parçasını götürüyor birinci kişiye. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en son kendine dönüyor. Neden? En ihtiyaç sahibi yine kendisi. Böyle insanlarmış. Birbirlerinin kuyularını kazmayan insanlarmış. Yani. Ve hayvanlar. Bizim rahmet ve merhametle davranmamız gerekenler sadece insanlarla sınırlı değildir. Günlük hayat içerisinde kendilerinden uzak kalamadığımız ve bizimle bir münasebetle irtibatları olan o hayvanlar da kendilerine rahmetle muamele etmemiz gereken canlılar. İnsan bu canlılara merhameti sayesinde belki Allahu Teala'nın rızasını, affını kazanacak bilemeyiz. Bir keresinde karnı sırtına yapışmış bir devenin yanından geçiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar zayıf ki deve bir deri bir kemik derler ya O kadar üzüldü ki Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun Elverişli hallerindeyken onlara binin Yine elverişli olduklarında etlerinden yiyin buyurdu Yani zorlama belli bir yaşa gelmiş Yine bir seferinde yüzü demirle dağlanmış Neden dağılıyorlar? Bir şey çiziyorlar yani aynı kişiye ait olduğu, aynı süreden olduğu belli olsun diye. Böyle bir gün yüzü demirle dağlanmış bir eşek gördüler. Bu ızdırap veren durumunu görünce lanet etmek hiç adetinden değildir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama o halde Allah bu hayvanın yüzü dağlayana lanet etsin buyurdu. Ve bu kötü iş yapana, ne seni böyle sertçe gösterdi? Ne kadar üzüldüğünü gösterdi bize? Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculukta ihtiyacını görmek için biraz ileri gitti. O esnada yanında iki tane yavrusu olan küçük bir anne kuş gördü diğer sahabeler. Yavrularıyla oynamaya başladılar. Anne kuş geldi kanatlarını çırpa çırpa yavrusunu o sahabelerin elinden almak istiyor, alamıyor. Oraya doğru gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu anneye yavrularının acısını kim tattırdı? Haydi, bunun yavrularını ona geri verin. Aynı yolculukta ateşe verdiğimiz bir karınca yuvasını gördü Efendimiz aleyhisselam. Bunu kim ateşe verdi diye sordu bizler, biz yaptık efendim dedik. Şöyle buyurdu. Ateşin Rabbinden başkasının ateşle başkasını cezalandırmaması gerekir. Yine kızdılar. Bir gün bir kişi koyun kesecekler. Koyunun karşısında bıçağını biliyor. Ayağını da koyunun yanı üzerine koymuş. Onun yanından geçince... Koyun gözleriyle ona bakıyor efendimiz Aleyhisselam'a. Bunu görünce efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sen bunu iki defa mı öldürmek istiyorsun? Onu yatırmadan önce niçin bıçağını bilemedin? Ya. Zaten hayvan ölecek. Eziyet çektirmemek. Hatta dinimizde biliyorsunuz necis hükmüne bile gelebiliyor. Yani hayvanın belli bir zamanda boğazlanması lazım. O süre geçtikten sonra hayvan can çekişti, şu oldu, bu oldu, kanı çıkmadı. Bunlar fıkhi birçok hükümleri beraberinde getiriyor. Hayvanı öldürürken yiyeceksin, ihtiyacın var ama kuralları var. Kurban olduğum Celle Celaluhu öyle bir din gönderdi ki bize, her şey içinde var. Bu nedir ya diyeceğiniz hiçbir şey yok karşı. Abdullah bin Cafer radıyallahu an anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bir adamın bostanına gitmiş. Bostana gittiği zaman bir de bakmış ki bir deve. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce deve inlemeye başlıyor ve gözlerinden yaşlar akıyor. Herkes şaşkın. Ne oldu bu deveye? Efendimiz aleyhisselam o devenin yanına gidiyor, kulağını okşuyor, hayvan sakinleşiyor. Bu devenin sahibi kimdir buyurunca ensardan biri benim ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın seni kendisine sahip kıldığı şu hayvan hakkında Allah'tan korkmaz mısın? Gerçekten bu hayvan senin kendisini aç bıraktığını ve yorduğunu bana şikayet ediyor, öyle mi? Evet, maalesef, işten dolayı unuttum, dedi. Susuzluktan ölmek üzere olan bir köpek, bir kuyunun etrafında dönüp duruyor. İsrail oğullarının, fuhuşla uğraşan kadınlarından bir tanesi, onu görüyor, hemen ayakkabısını çıkarıyor uğraşıyor, eğiliyor, köpeği suluyor. O kuyudan su çıkardıktan sonra bu kadın hadisi şerifte geçer. Sırf bu ameli sebebiyle Allahu Teala tarafından bağışlanır. Yine tam tersine, evinde bir sürü kedi besleyen ama kedilere bakmadığı için unutmuş bir yere gitmiş, onları aç bırakmış ve bunu önemsememiş olan bir insanın da cehenneme gittiği Yine hadis-i şeriflerde aktarılıyor. Yani Allahu Teala'nın rahmet ve merhametini istiyorsak dillere olmayan ve asıl olarak bizlere faydasından başka hiçbir vazifesi olmayan o zavallı hayvanlara da acıyalım. Zaten hayvanlara acıyan insanların insanlara rahatlıkla acıyabileceğini de unutmayalım. Allahü Teala merhametiyle, rahmetiyle bizlere Muamele buyursun, son nefeste iman nasip buyursun bizlere, iyi insanlarla bizleri karşılaştırsın, yavrularımız var, çocuklarımız var, onlara merhametli adam, merhametli hatun nasip eylesin ve son nefeste imanla çene kapıyanlardan eylesin cümlemizi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.